Selamun Aleyküm Arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. İslami Hareket sözünü sunum hazırlarken Müslümanların seyir defteri diye not aldım. Müslümanların tarihteki yaşamı, gelişimi, yükselişleri, gerileşleri, kısaca her türlü değişimleri genellikle İslami Hareket olarak değerlendirilir toplumumuzda. Ancak ben İslami hareket tanımının doğru olmadığı düşüncesindeyim. İslam, Allah'ın insanlara gönderdiği din yani yaşama düzeni olarak gelişmez, yükselmez, gerilemez, değişmez. Yeryüzünde gelişen, yükselen, gerileyen, değişen İslam'a inanan Müslümanlardır. Ne var ki her konuda olduğu gibi Müslümanlar kendilerinde gerçekleşen olayları İslam'a mal ederek kendilerini olaydan soyutlarlar. Böylece insani olarak yapacakları her türlü eksikliği, hataları İslam'a yükleyerek işin içinden sıyrıldılar. Bu keşmekeşlik birçok kavram kargaşasına neden olur. İslam tarihi, İslam hukuku, İslam felsefesi, İslam bilimleri, İslam tıbbı, İslam medeniyeti, İslam musikisi veya dini musuki, İslam sosyolojisi, İslam devleti, İslam ekonomisi, siyasetül İslam gibi birçok terim Müslümanların kültüründe gezinirken asıl da bütün bunların İslam'la hiçbir ilgisi yoktur. Bütün bunları gerçekleştirenler, yaşayanlar, gündeme getirenler, İslam dinine inanan Müslümanlardır. Müslümanlar kendilerinin gerçekleştirdikleri bütün olayları sanki biz sorumluluk istemiyoruz. Biz ne yaptıysak İslam adına yaptık. O nedenle bizi ilgilendirmez dercesine bu kavramları oluşturuyorlar. İslam insana kendi sorumluluklarını öğretirken insan sorumluluklarını İslam'a aktarır. Böylece Müslümanların yaşamları Müslümanlık... Yani İslam olarak algılanmaya başlar. Dost düşman bu şekilde değerlendirerek örgüleri Müslümanlara verirken yergiler İslam'a yönlendirilir. Bana İslam'a hareket sunumu teklif edildiği zaman itiraz etmedim. Çünkü aşina olan bir şeye karşı çıkmak yeterince üzerinde durulmadığında yanlış anlamalara neden olabilir. Bu nedenle söylemlerimi sunuma yani bugüne saklayarak konuyu burada açıyorum. Müslümanların düşünceleri, yaşamı, hareketleri, gelişimi İslam'dan kaynaklansa da İslam'ı ilgilendirmez. İslam, Allah'ın gönderdiği ayetlerin ortaya koyduğu inanç ve yaşam düzeni olarak Müslümanların bilgilerini oluşturur. Müslümanlar kendilerinde oluşan bu bilgilerle düşünmeye, yaşamaya başlarlar. Hiçbir Müslümanın düşüncesi, inancı, yaşamı İslam ile bütünleştirilemez. İslam ile eşleştirilemez. Mesela buradaki arkadaşların hepimizin Allah'ın ayetlerinden kaynaklanan düşünceleri vardır. Hiçbirimiz bizim düşüncelerimiz %100 İslam diyemeyiz. Yaşamımız da vardır o ayetlerden. Hiçbirimiz yaşamımızı %100 İslam diye niteliyemeyiz. Bu nedenle İslam ile Müslüman veya Müslümanların yaşamlarını mutlaka birbirinden ayırmak gerekir. Onun için ben sunumma İslami hareket değil, Müslümanların seyir defteri diyorum. İslam, Müslümanların inancını ve yaşama düzenini oluşturur demiştik. Yaşama düzeni denilince sadece bireysel, yani Allah ile kul arasındaki bir ilişkiden söz etmiyoruz. Sadece Allah ile kul arasındaki ilişki, İslam'ın konusu değildir. Allah, rasulleri aracılığıyla gönderdiği İslam dini, yani düzeniyle insanların birbiriyle ilişkilerini, doğayla ilişkilerini düzenler. Böylece İslam düzenine göre yaşayan insanlar, Allah ile ilişkilerini kuracaklardır. İslam düzeni ise yani İslam düzenini oluşturan Allah'ın yasaları ise hem birey olarak insanın tek başına Allah'a karşı ibadetini hem insanlarla ilişkilerini hem de doğayla ilişkilerini düzenler. Allah'ın ayetlerinde ibadet denilen kavram sadece insanın birey olarak Allah'a olan kulluk görevlerini değil aynı zamanda insanın toplumla doğayla ilişkilerini onlarla ilişki kurarken yapacakları görevleri kapsar. Dolayısıyla insanı ilgilendiren her şey sosyoloji, ekonomi, hukuk, siyaset Allah'ın yasalarıyla düzenlenerek ibadet kavramına alınır. Müslümanın adaletli davranması, fakire sahip çıkması, zenginliklerini insanlarla paylaşması, doğayı koruması, canlı cansız bütün varlıkların haklarını tanıması, insanların Allah ile ilişki kurması olarak ayetlerde belirtilir. Yani Allah'a insan bütün bu ilişkilerini Allah'ı düşünerek, Allah'ın yasalarına göre yapmışsa, onun kurallarına uyarak yapmışsa, Allah ile ilişkisini kurmuştur. Dolayısıyla ibadetini bütün yönleriyle tamamlamıştır, böyle yapınca. Değilse, Allah Müslümanların bir kenara çekilerek, Allah ile yalnız başına iki varlık olarak tapınma şeklindeki ilişki, İslam'ın önerdiği bir din, yani bir yaşama düzeni değil. Elbette, öz boyutunda, Müslümanlar kendilerini düşünce boyutunda Allah'ın huzurunda hissederek enlerini gözden geçirirler. Allah bu eyleme salat der. Salat biçimsel olarak Müslümanın yalnız başına veya diğer Müslümanlarla birlikte Allah'ın huzuruna eylem olarak gelmesidir. Allah'ın huzuruna tek başına veya birlikte gelen Müslümanlar salatı birlikte ikame ederek hem dualarını, hem bilgilerini, hem bilişlerini, hem de eylemlerini gözden geçirirler. Tarihsel verilerde salatın ikamesi olarak anlaşılan, uygulanan ve ayetlerde kıyam, rüku vücud olarak özetlenen Müslümanların ayakta durarak, eğilerek, secdeye kapanarak salatı ikame etmesi, bu eylemi yaparken ayetlerden okuyarak kendini huzurda öz tabi tutması, dualar yapması, bazılarınca bireysel gibi görünse de aynı eylem birlikte yapılarak da toplumsallaştırılır. Her ne kadar günümüzde salat kavramı üzerinde yorumlar yapan bazı Müslüman kardeşlerimiz salatı top, toplumsal hareket biçimi olarak algılasalar da kıyama rükuya sucuda farklı anlamlar verseler de Müslümanların yaşamlarında dilimize namaz olarak aktarılan bireysel ve toplumsal eylem salatın içinde başından biri vardır. Yapılan yorumlarda salatın kapsamı içindedir. Yapılan yorumlar nedeniyle namaz formundaki salatın ikamesi dışlanamaz. Salat kavramı bütün yorumlarıyla Salat, Müslümanların yaşamında kendini sürdürür. Bu açıdan İslam dini, yani İslam düzeni, diğer bireysel dinlerden ayrıdır. Diğer bireysel dinler, Tanrı ile kul arasındaki ilişkileri düzenler. İslam ise, insan yaşamının tümünü kapsayarak bireysel ve toplumsal bir düzendir. İslam, bir anlamıyla Allah'ın gönderdiği bilgilere, hükümlere uyarak, insanların barışı, huzuru yaşaması olarak anlaşılır. Bir anlamıyla da, Allah'ın gönderdiği bilgilere, hükümlere, insanların teslim oluşu olarak anlaşılır. Her iki anlamda da, aynı öz korunduğundan değişmez. İslam'ın değişmeyen anlamında, İslam dini sadece Resul Muhammed'e gönderilen bir din değil. İslam, Adem'den kıyamete kadar sürecek, Allah'ın bilgisi, yasaları çerçevesinde inanılan, yaşanılan, inanılacak, yaşanılacak bir dindir. Onun için Müslümanların seyir defteri dediğimizde, Resul Muhammed ile başlayan bir serüven değil, Adem ile başlayan bir serüven karşımıza çıkar. Adem, ayetlerde anlatılan insanın, insanlığın temsilidir. Adem yani insan, diğer varlıklardan farklı yaratılan bir varlık. İnsan yeryüzünde yaşamaya başladığı andan itibaren Müslümanların yeryüzündeki serüveni başlamıştır. Ancak Resul Muhammed'e kadar Müslümanların yaşadığı hayatın özleri ayetlerde verildiğinden dolayı bizim o bölümleri tekrar etmemize gerek yok. Zaten Allah ayetlerinde Resul Muhammed'e gelen bölümle ilgili olarak bizim anlamamız gereken yeterince ayeti göndermiştir. Resul Muhammed ile gönderilen ayetlere inanarak yaşayan Müslümanların hayatlarını iki bölümde inceleyebiliriz. Birinci bölüm, Resulümüzün yaşadığı Mekke ve Medine devirleri. İkinci bölüm, Resulümüzün vefatından sonraki devirler. Resul Muhammed devrinde, ayetler zaman aralıklarıyla gönderilerek din tamamlanmıştır. Allah'ın Resulü olarak Muhammed, dinin nasıl anlaşılacağı, nasıl uygulanacak konusunda hem Rasul olarak hem toplumun önderi olarak hem de Medine'de kurulan devletin kralı başı olarak gerekli hizmetleri yapmış, bütün Müslümanları Allah'ın ayetlerine göre davranmaya çağırmış, Onlara yetersiz kaldıklarında ayetleri açıklamış, eyleme yönelik ayetleri bizzat tatbik edip yaşamına sokarak göstermiştir. Sapmalara karşı Müslümanları uyarmış, Müslüman toplumu kontrol altına almıştır. Bu açıdan Müslümanların Resul Muhammed devrinden öğreneceği çok şey vardır. Bilindiği gibi Allah'ın ayetleri yaşamı yönlendirmiş, yaşama hem bilgi hem bilinç hem toplumsal kurallar belirtmiştir. Bütün bunların yaşamı nasıl değiştirdiğinin, geliştirdiğinin özlerini anlayabilmek için nazari bilgilerin yani ayetlerin yaşamın pratiğiyle ilgili olayları birlikte değerlendirmesiyle doğru anlaşılacağı muhakkaktır. Yani siz o ayetlerin yaşama nasıl aktarıldığına yönelik, yaşamda nasıl var olduğuna yönelik ile ayetlerdeki teoriyi yan yana getirmezseniz o zaman anlama zorlaşacaktır. Rasul Muhammed devrinin temel dinamiklerinde bireyden başlayıp toplumsallaşan, toplumdan devletleşen, devletten dünya imparatorluğuna dönüşen bir yapılanma vardır. Bu nedenle dönemin her aşaması, Müslümanlar için önemli örneklik teşkil eder. Günümüz bilim çağında teori ile pratiğin veya düşünce ile pratiğin birlikte ele alınması temel bir kural iken, ne yazık ki bugün bazı Müslümanlar İslam dininin yani düzeninin düşüncesini, inancını oluşturan ayetleri ele alıp, ayetlerin ilk defa yaşanılıp örneklendiği Resul Muhammed dönemini göz ardı etmektedirler. Halbuki her düşüncenin yaşam içindeki ilk uygulanışı, ilkleri, Özellikleri özleri itibariyle daha saftır, daha naiftir. Sonraki yıllar sürekli değişimlere uğramıştır. Özellikle Resul Muhammed'den bu yana 1500 yıl gibi bir zaman süreci geçmişse, o günden bu yana Müslümanlardaki gelişmeler, değişimler İslam'dan değil, insanlıktan, çevreden, kültürlerden kaynaklanmıştır. Üstelik hiçbir zaman yazılan ve okunan bir düşünce yaşamda aynı şekilde şekillenmez, her zaman yazılan ve okunan düşünce hem bireyler olarak hem de toplumlar olarak zaman-mekan değişimlerine göre farklılaşabilir. Resul Muhammed'den sonraki devirler birçok değişime sahip oldu. Öncelikle Muhammed'in vefatından sonra toplumda iki türlü gelişme oldu. Birincisi devlet yönetimi üzerinde tartışmalar. İkincisi ise İslam'dan ayrılışlar. Resul'den sonra devletin başına geçen Ebu Bekir, devrinde İslam'dan ayrılanlara yani Müslümanların kültüründeki ifadeyle mürtet olanlarla mücadele ile geçti. Toplumun azın sanamayacak bir kısmı Ebubekir'e karşı çıktı. Mürtet olanlardan kimi kendini yeni bir Resul ilan etti. Kimi Ebu Bekir'in yönetimini kabul etmeyerek ayrı bir köşeye çekildi. Ebu Bekir'in yönetimini değişik nedenlerle kabul etmeyip köşeye çekilenlerin Ebu Bekir sıcak çatışmalara girdiğinden söz edilmez. Ama kendini Resul ilan edenler taraftarlarıyla Ebu Bekir e savaş açtılar. Yönetimi sırasında Ebu Bekir bunlarla savaşarak Arabistan'ı yalancı Resul'lerden temizledi. Bugün de var bir sürü yalancı Resul biliyorsunuz. Siyasetin cazibesine kapılan Müslümanlar, Ebu Bekir, Osman, Ömer, Ali devirlerinin karmaşayla geçirilmesine neden oldu. Ali ile Muaviye arasındaki sürtüşme, devletin başının kim olacağına ilişkin hakeme başvurulması, Muaviye'nin liderliğini getirdi. Bundan sonra da Müslümanların devleti saltanatla tanıştı. Tarihi süreç içinde saltanat modeliyle devlet yöneten Müslümanlar, Emevi, Abbasi, Memluklu, Osmanlı olarak devam etti. 3 Mart 1924 yılında da halifeliğin bütün yetkileri bir kişiden alınarak Halifelik Türkiye Cumhuriyeti Meclisi'ne bırakıldı. Bu yönde çıkarılan 431 sayılı kanun metni şu şekilde. Halife halledildi. Hilafet, hükümet ve cumhuriyet, manev ve mevhumunda esasen ümdemiş olduğundan hilafet makamı mülgadır. Yani halife gönderilmiştir. Yetkileri elinden alınmıştır. Hilafet ile ilgili bütün anlamlar cumhuriyet içinde mevcuttur. Hilafetin manası, mehfumu cumhuriyetin oluşturduğu hükümetlerde mevcut olduğu için mülgadır. Yani kaldırılmıştır halife. Yetkiler hükümetlere verilmiştir. Cümlenin özünde artık bundan böyle hilafetin, halifenin yetkileri cumhuriyetteydi. Bundan sonra kanunda hiçbir değişiklik yapılmadı. Yani 431 sayılı kanuna göre cumhuriyet halifeliği devam ettiriyor. Kanun mülga değil. Bugüne kadar bu durum Esasında Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve layıkı aykırıdır. Bu nedenle 431 sayılı kanundaki bu maddeyi değiştirerek Cumhuriyetle Hilafetin bütün bağları koparılmıştır denilmedi. Layıklık gelmesine rağmen Halifelik mülga edilirken Mecliste yapılan tartışmaların ana mihengini Cuma namazı oluşturuyordu. Hilafetin kaldırılması ile ilgili kanun Mecliste tartışılırken Halifelik tamamen ülkeden kaldırılırsa Cuma namazları kılınmaz, iptal olur görüşleri ortaya atılarak büyük tartışmalar yapıldı. Maddenin ilk teklifine karşı çıkıldı. Çünkü maddenin ilk teklifinde halifelik tamamıyla kaldırılıyordu. Meclise de devredilmiyordu. Yapılan itirazlar sonucu madde bu şekilde çıkarılarak cuma namazlarının Türkiye Cumhuriyeti'nde kılınmasına imkan sağlam. Çünkü Hanefi ağırlıklı olan Türkiye Cumhuriyeti halkının inancında cuma namazlarının kılınabilmesi şartlarında imamın veya imamın atadığı görevlerin cumayı kıldırılması şarttır. Cumanın sahih olması şartları Hanefilere göre böyledir. Ancak bu şart gerçekleşirse Cuma namazı kılınabilir Hanefilere göre. Kur'an'daki Cuma suresinin 9. ayetinde geçen Ey iman edenler! Cuma günü salata çağrıldığı zaman hemen Allah'ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilmiş olsanız elbette bu sizin için daha hayırlıdır ifadesindeki Cuma günü salata çağrıldığı zaman sözünden Hanefiler çağrının halife yani devlet başkanı olduğunu, salatın ise halife veya atadığı görevlerin Cuma günü namaz öncesi hutbe vermesi yani Müslüman anlarla konuşması olduğunu anlarlar ve buna hükmederler bu ayete göre. Anlayışlarına fıkhi kaydı. yani Cumanın hukuku olarak bu şekilde hükmederler. Hanefilere göre halife, müminleri Cuma günü toplanma için çağırmazsa Cuma tatil edilir. Hüküm budur. Nitekim Hanefi hukukunun prensipler içinde halifenin veya atadığı görevlerin Cuma'ları tatil edebileceği ifadesi vardır. Bu yetki onlardadır. Aynı zamanda halifenin olmadığı yerlerde, kafirlerin işgal ettiği yerlerde, cuma namazının kılınmayacağına yönelik hükümlerde Hanefilerce verilmiştir. Bu nedenle Maraşlı sütçü imam, Maraş'ın Fransızlar tarafından işgalinde. Artık Maraş kurtuluncaya kadar cuma kılınmaz hükmü vererek cumaları tatil edip dağıtmıştır. Bir cuma günü futbaya çıkmış, bu şekildeki ifadesiyle cumayı tatil etmiştir. Yani Fransızlar Maraş'tan çıkıncaya kadar artık Cuma kılmayacağız demişlerdir. Türkiye Cumhuriyeti Hanefi mezhebine dayalı olarak 431 sayılı hilafetin mülgası ile ilgili kanunu çıkarmış. Böylece Cumhuriyet adına Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çıkarılan kanunlarla devlet adına Diyanet Teşkilatı ve onun görevlendireceği görevliler Cuma namazı kıldırarak Hanefi hukukunu yerine getirmişlerdir. Layıklığın kabulünde de bu madde bu hüküm laikliğe aykırıdır diyerek iptal edilmemiştir. Sonuçta halifeliğin mülgasıyla ilgili kanun çıkarılırken yapılan tartışmalarla Türkiye Cumhuriyeti'nin hilafeti yürütmesine, resmi mezhebinin hanefi olmasına karar verilmiş olmuştur. Ancak Türkiye Cumhuriyeti hanefilik hilafet makamlarının anlamlarını kabul etse de yasa ile cuma namazı ve Müslümanları kontrol etme dışında halifeliğin diğer yükümlülüklerini fiilen uygulamayarak tam tersi uygulamalar yapmıştır. İlk önce Müslüman toplumlarla bağlarını kesmiştir. Haccı yasaklamıştır. Devlet uygulamalarından İslam'ın ve Müslüman hukukçuların hükümleriyle oluşan kanunları kaldırarak batıdan tercüme ettirdiği kanunlarıyla ülkeyi yönetmiştir. Bu gelişmeler teorik olarak da, yasal olarak da hilafeti devam ettirirken, pratik olarak hiçbir ilgisi olmayan bir devlet durumunu doğurmuştur. Yani İslamla Müslümanların hukukuyla hiçbir ilgisi olmayan bir devlet durumunu doğurmuştur. Böylece Müslümanlar yasal olarak halifes olan ama pratikte hilafetsiz kalmıştır. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin konumu budur. Türkiye'deki yaşayanların konumu budur. Yasal olarak hilafetleri Türkiye büyük netmesizdir ama pratikte yoktur. Bu olaylardan sonra Müslümanların tarihi Resul Muhammed'den sonra ikiye ayrıldı. Hilafet dönemleri, hilafetsiz dönemler. Hilafet dönemlerinde toplum daima ikiye ayrıldı. İktidar, muhalefet. İktidar, mevcut saltanatları temsil ediyordu. Muhalefet ise iktidara karşı olanları temsil ediyordu. İktidara karşı olanlar kendi aralarında ikiye ayrıldılar. Mevcut halifelere biat eden ama gönülden istemeyenler, mevcut halifelere biatı reddedip karşı çıkanlar, karşı çıkanlar mevcut iktidarlar tarafından ya isyancı ya mürtet olarak ilan edilerek üzerlerine savaş açıldı. Ali'den sonra Ehli Şah olarak tanımlanan toplum, karşı çıkanların başını çekerek tarihe kendini yazdırdı. Ehli Şah'ın akidesine, ameli pratiğine uygun görüşler ortaya koymayan, onların içinde olmayan birçok grup da karşı çıkanlar arasında yer aldı. Zaman içinde mevcut yönetimlere karşı çıkanlar lokal olarak yani mevcut zamanın şartlarına göre anlık birliktelikler oluştursalar da uzun süre devam ettirmedi. Mesela Hanefi mezhebinin kurucusu Ebu Hanife veya tam ismiyle Nurman i̇bn Sabit i̇bn Zura i̇bn Merzuban, Şia imamlarından Zeyd bin Zeynel Abidinin 740 yılındaki Emevilere karşı isyanını destekleyerek Zet bin Zeynel Abidine biat ettiği tarihte kayıtlıdır. Ancak Ebu Hanife'nin bu biatı ehli şia ile Hanefi mezhebini bir araya getirmedi. Tarihi süreç incelendiğinde bugün Müslümanların din yaşamına egemen olan mezheplerin, tarikatların ilk çıkışları mevcut düzene başkaldırıdır. Tarih dikkatli bir şekilde izlenirse oluşan bütün tarikatlar ve mezhepler ilk çıkışlarında mevcut düzene başkaldırmışlardır. Mevcut düzen hem siyasal düzendir hem de toplumun dinsel yapısıdır. Dini yapısı, mevcut yapı buna başkaldırmışlardır. Geniş çaplı toplumsallaşıp savaş noktasına gelemeseler de tarihte oluşan bütün mezhepler, tarikatlar mevcut sistemin yetersizliğine inanarak kendilerine farklı bir yol çizmişlerdir. Bugün Müslümanların kültürlerinde var olan tarikatların Hindistan kökenli Sufi düşüncesinin uzantısı, yargısı tamamen doğru değildir. Elbette tarikatların oluşumunda böyle bir etkileşim vardır ama işin asıl temelinde yatan asılda tarikatların oluşumu toplumsal karşı çıkıştır. Her toplumsal karşı çıkışların bir gün sisteme entegre edildiği gibi tarikatlarda, mezheplerde, Abbasi, Memluk ve Osmanlı dönemlerinde sisteme entegre edilmişlerdir. Ha edilmeyenler de vardır. Osmanlı'ya karşı çıkan tarikatlar, mezhepler de vardır. Abbasi'ye karşı çıkan tarikatlar, mezhepler de vardır. Memluklu'ya karşı çıkan tarikat ve mezhepler de vardır. Onlar zaten mevcut düzenler tarafından ve mevcut düzenleri destekleyen tarikatlar ve mezhepler tarafından sapık tarikatlar, sapık mezhepler ilan edilmişlerdir. Türkiye Cumhuriyeti döneminde de mevcut düzene karşı oluşturulan tepkimelerde Nakşibendi tarikatlarının, Hanefi-Şafi mezheplerinin devrimci yanlarının başı çektiği bir gerçektir. Bugün dört mezhep olarak bilinen Hanefi, Şafii, Hanbeli, Maliki mezhepleri dönemlerindeki iktidarlara karşı hareket olarak ortaya çıktılar. İlk imamlarının ortaya koydukları mücadele sürekli mevcut sistemin din inancı, anlayışı ve siyaseti ve uygulamalarına karşıdır. Bu nedenle imamlar sistemin yakın takibine uğramışlar, zindanlara mahkum edilmişlerdir. Tarihte çıkan bütün mezhepler, ortaya koydukları usuller, hükümler ile mevcut sistemin dışında kalarak anlayışlarını, usullerini, hükümlerini devrim olarak sunmuşlardır. Bugünün penceresinden bakarak yargıladığımız mezhepler, zamanlarındaki karışık bilgileri ayıklamak, Kur'an'a yeni bir bakış açısı kazandırmak, toplumun ihtiyaçlarına cevap vermek için usuller oluşturmuş, hükümler vermişlerdir. Bunun anlamı şudur. Tıpkı bugünkü gibi toplum devlette aradığını bulamamış, toplum içinden bazı bilginler toplumda aradıklarını bulamamışlar, aralarında yaşayan imamlara başvurmuşlardır. Nasıl bugün Müslümanlar içinde yaşadıkları devletlerde cevabını bulamamışlar, atalarından gelen din içinde cevabını bulamamışlar, kendi aralarında bilgi, bilinç açısından yetişmişlerin ardına düşmüşlerse dün de toplumlar bunu yapmıştır. O nedenle bugün oluşan bütün gruplar, bütün cemaatler aslında birer mezhep olarak şekillenmektedirler. Kendileri kabul etmeseler de, buna itiraz etseler de, temelde bir mezhep veya bir tarikat olarak şekillenmektedirler. Kur'an'a yaklaşma, karışık bilgileri değerlendirme metotlarıyla mezheplerini ve tarikatlarını veya kısaca ifadeyle görüşlerini ortaya koyarak kendi yapılarını oluşturmaktadırlar. Belki yüz yıl sonra bugünkü bütün bu oluşumlar, Kur'an'ın yaklaşımlar, değişik gruplar, bu grupların ortaya koyduğu bütün felsefeler belki yüz yıl sonraki Müslümanlar tarafından 2000'li yıllarda Müslüman toplumlarda oluşan mezhepler olarak değerlendirilecektir veya tarikatlar olarak her oluşumun süreçte sistemle uyuştuğu gibi mezheplerde süreç içinde mevcut sistemlerle uyuşarak devrimsel niteliklerini kaybetmişlerdir. Dört mezhebin imamları, Mevcut sistemle çatışmalı iken onları takip ettiğini söyleyenler sistemle uyuşum içinde olmuşlardır. Tarihi süreçte sapık mezhep olarak nitelenen birçok mezhep sisteme ters düşerek dışlanmıştır. Osmanlı hakimiyeti karşısına çıkan bütün devrimsel hareketleri, inkilabi hareketleri yok saymış ve onları sapık fırkı olarak ilan etmiştir. Ancak Osmanlı'nın tamamıyla yeryüzünden silemediği selefi, vahhabi mezhepleri halen günümüze kadar gelmiştir. Yine Osmanlı dönemlerinde ortaya çıkan anlayışlarını bilimsel temellendirmelere dayandıran Cemalettin-i Afgani, Reşit Cıza gibi isimler hem Müslümanların İslami ve toplumsal yapılarına karşı çıkmışlar hem de siyasal konularda ciddi görüşler öne sürmüşlerdir. Sünni mezhepler algısı bilimsel bir algı değildir. Sünni mezhepler algısı Osmanlı hükümranlığının kabulü veya reddine bağlıdır. Osmanlı hilafeti kendisine biat eden mezhep tabirlerini sünni kabul etmiş, diğerlerine batıl, sapık mezhepler ilan etmiştir. Ehli şah ile Osmanlı'nın uyuştuğu ehli sünnet mezhepleri Osmanlı Hilafeti sürecinde eskisi gibi mücadele içinde olmamışlardır. Aralarında tartışmalar olsa da konu bilimsel noktaya çekilerek kan dökülen savaşlardan uzak kalınmıştır. Bundan sonra bunda Osmanlı'nın Yavuz Sultan Selim'den sonraki zamanlarında Ehl-i Şah'ın başını çeken İranlar ile Osmanlı'nın barış içinde oluşunun önemi büyüktür. İki devlet Yavuz'dan sonra kolay kolay birbirleriyle savaşmamışlardır. Bu barış sürecinde Osmanlı, İran'daki Şah mezhebine sapık mezhep dememiştir. Tam tersine şu sözü söylettirmiştir. Hak mezhep 4'tür beşincisi kafirliktir. Bunun nedeni aradaki barıştır. Savaş devam etseydi tamamıyla kafir ve sapık devlet olarak ilan ettirilecekti. Neylerinden? Metreselerinden veya İslamından. Günümüzde bazı Müslümanların dillendirdiği gibi sünni mezhepler algısı Emevi saltanatının oluşturduğu bir süreç değildir. Aksine Osmanlı'nın oluşturduğu bir yapılanmadır. Zaten Sünni mezhepler olarak bilinen Hanefilik ve Şafilik Emevi devletinde Emevi hanedanlığı sırasında Emevilere karşı olarak ortaya çıkmıştır. Anlaşılmayan şey Emevilere karşı ortaya konulan bu mezheplerin ve hatta liderlerin Emeviler tarafından takip alınması, hele hele Ebu Hanife'nin Emevilere isyan eden Zeyd bin Zeynel Abidine biat etmesi tarihte sabit iken bazı akıl durmalar nasıl oluyor da bu mezheplerin Emevi'nin devamı olduğunu iddia ettikleri anlaşılamaz. Bir akıl durmasıdır yani. Tarihi gerçeklere aykırıdır. Müslümanların tarihinde tarikatlarda mezheplerin geçtiği süreçlerden geçerek sistemlere karşıt olarak başlayan tarikatlar sistemle uyuşarak mevzi hareketler olarak kalmışlardır. Osmanlı Sultanlığı mezheplere takındığı tavrı tarikatlara da takınarak biat edenleri hak tarikatlar etmeyenleri de sapık fırkalar olarak ilan etmiştir. Siyasi görüşün ağırlığı, Müslümanlar arasındaki ayrışmalarda, birleşmelerde etkendir. Tarihte mezheplerin, tarikatların, cemaatlerin şekillenmesinde sisi kavgalar etken olmuştur. Günümüzde her ne kadar bazı Müslümanlar mezhepleri, tarikatları bilimsel açıdan ele almaya çalışsalar da, aslında. Toplunda varlık haline gelmeleri siyasi nedenlerdedir. Değilse ne Ebu Hanife'nin, ne de İmam Şafi'nin, ne de İmam Malik'in, ne de Hanbel'in, ne de Cafir-i Sadık'ın usul ve görüşleri kimsenin umurunda değildir. Eğer Osmanlı Sultanlığına bu mezheplerin tabileri biat etmeselerdi, örnekleyelim, İlim ehilleri Osmanlı hilafetine biat ederek desteklemeselerdi, bugün bunlardan söz etmemiz mümkün değildi. Yani Hanefiler, Şafiler, Malikiler, Örnekleyelim, Hanbeliler Osmanlı hanedanına evet demeselerdi, ne zaman? Mısır'dan hilafet geldiği zaman, evet demeselerdi, bugün ne Hanefilik, ne Şafilik, ne de Malikilik, ne de Hanbelilik dile getirilmezdi. Hepsi sapık fırk olarak Osmanlı, Şehiristanlığı veya medreseler tarafından ilan edilmiş olurdu. Değilse bu mezheplerin usulleri, ilmen şöyledir, böyledir, bu nedenle haktır ve batıldır gibi bir kavram yoktu yerde. Böyle bir çalışma da yok zaten. Müslümanların tarihinde hiçbir zaman bilimsel olarak mezheplerin haklılığı veya haksızlığı konusunda hiçbir çalışma yapılmamıştır. Sadece karşıt görüşlerle birbirine ateş vardır. Zaten böyle bir çalışmayı yapacak yetkili makam yok tarihte ve bugün de yok. Bugün de Müslümanların hangisinin doğru, hangisinin eğri olduğu konusunda karar verecek bir makam mı var? Bir yetkim var? Böyle bir ekip mi var? Böyle bir kurul mu var? Geçmişte de yoktu, bugün de yok. Kısaca Müslümanların hilafet dönemleri saltanatlara biat eden mezhep algılarının İslam algısı olarak saltanatlar tarafından dinleştirilmesidir. Halbuki mezheplerin İslam ile hiçbir ilintileri yoktur. Mezhepler sadece Müslümanların ayetler hakkında, ayetlerin olmadığı alanlarda insani görüşlerinden ibarettir. Asla İslam'la veya ayetlerle bütünleştirilemezler, birleştirilemezler, işlenemezler. Ama niyazık ki Bütünleştirilmişler, birleştirilmişler, eşitlenmişler, hatta dinden daha üstün bir noktaya uygulamada getirilmişler. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Müslümanların yaşadığı alanda savrulmalar başladı. Hilafetin merkezi İstanbul işgal edildi. İstanbul'a en büyük desteği veren Anadolu'nun büyük bir bölümü işgal edildi. Bugün Ortadoğu dediğimiz bölgeler işgal edildi. Arabistan, Yemen, Havaistan, Mısır zaten önceden Osmanlı'dan kopmuşlardı. Osmanlı'ya bağlı olan bütün topraklar işgal altına girince, işgaldeki bütün alanlarda yerel yönetimler oluşmaya başladı. Oluşan yerel yönetimlerin temeli Osmanlı hilafetini artık istememe yönündeydi. Böylece İngiliz, Fransız, İtalyanların başını çektiği sömürgeciliğin sürdürebilmesi için toplumlarda oluşturulan yerel yönetimlerle Müslüman halk arasında ayrılıklar başladı. Anadolu'da İstanbul yönetiminden kopup Ankara'da yönetim oluştu ve cumhuriyet ilan edildi. Türkiye Cumhuriyeti yapılanma itibariyle her ne kadar Hanefi mezhebini temel olarak kabul etmişse de bağımsızlaşmasını İslam'a karşı yaparak Batı adına kendini özgürleştirdi. Elbette İslam'a karşı bağımsızlaşan, batı adına özgürleşen bir devlet yapılanmasının batının güdümüne gireceği belliydi. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonraki savrulmalarda İslam dini kabahatli bulunarak oluşturulan yönetimlerce ya denetim altına alındı ya da devlet uygulamasından kaldırıldı. Böylece toplumla devlet yönetimleri arasında çatışma başladı. İngilizlerin, Fransızların, İtalyanların sonradan işe karışan Amerikalıların yardımlarıyla halkına rağmen oluşan, Devletler karşı çıkan toplumları ezip geçtiler. Meydanlara dikilen dar asıldılar. Kurşuna dizildiler. İsyan eden şehirler, köyler, kasabalar askerlerle çevrilerek bombalandılar. 10-15 yıl içinde Türkiye Cumhuriyeti de dahil Müslümanların yaşadıkları bölgelerdeki batı destekli devletler kendilerine karşı çıkan halk isyanlarını bastırarak sindirdiler. Türkiye, Irak, Suriye, Libya, Tunus, Ürdün, Lübnan, Yemen, Suudi Arabistan vs. Hepsinde aynı şeyler oldu. Hep aynı yoldan geçerek kimi cumhuriyet, kimi demokratik rüzgünler, kimi krallıklar adına egemenliklerini sağlamlaştırdılar. Her birinin ardında batılı devletlerin desteği vardı. Bütün bu oluşumlardan sonra Müslüman toplumlar üçe ayrıldı. Ülkelerinde oluşan devletlere entekre olanlar... Devletlerin içinde mücadele ederek ıslah yöntemini uygulayanlar, devletlerle bağını kopararak ayrı yapılanmalara gidenler. Ülkemizde Süleyman Tunaan ve Said Nursi'nin oluşturduğu topluluklar, devletten kendini soyutlayarak ayrı bir çalışma içine girdiler. Süleyman Tunaan Kur'an, Arapça ve klasik hukuk bilgilerini okutarak bir toplum yetiştirmeyi düşündü. Said Nursi artık şeriat devrinin bittiğini, yeniden toplum inşasının gerekliliğini, inanç açısından gerekliliğini vurgulayarak devrin iman kavgası olduğunu, onu söyledi Doğuda isyan eden bazı tarikatlar sindirildi. Sindirilen tarikatlar sessizce çalışmalarını sürdürdüler. Nakşibendi tarikatının İstanbul Rufai tarikatlarını değişik yerlerdeki grupları devletin içine girerek düzeni değiştirmek istediler. Sonraki yıllar Sayın Nursi'nin ölümünden sonra oluşan Nur Cemaati gruplarından okuyucular ve Fethullah Gülen Cemaati artık aynı şekilde devletin içine girerek düzeni değiştirmek istediler. Ancak Nur Cemaatlerinden bazı gruplar çalışmalarını düzene entekre olmadan da devam ettirdi İttirenler de hala var. Süleyman Tunağan grubu, sonraki yıllar kendilerine yöneltilen saldırılar karşısında koruma işgüdüsüyle iktidar olan veya olacak sağ partilerden yana oldular. Halbuki ilk çıkışlarında düzenden tamamıyla dışarıdaydılar. Hatta imam hatiplere temelden müthiş şekilde karşıdılar. İmum hatiplerin arkasında namaz kılınmaz diye hükmettiler. Ülkemizde bunlar olurken Mısır'da gelişen Müslüman Kardeşler Teşkilatı ile Pakistan'da gelişen Cemaati İslam Fırkası veya grubu, ülkelerinde kimi zaman düzenle entekre, kimi zaman düzeni ıslah, kimi zaman da düzene radikal karşı çıkışlar ile gündeme geldiler. 50'li yıllardan sonra ülkemizdeki Müslümanlar her iki gruptan, yani Müslüman kardeşler teşkilatından, cemaati İslam teşkilatından tercüme ettiği kitaplarla etkilendiler. 1979 yılında İran'da devrim oluncaya kadar Türkiye'deki Müslümanların anlayışlarında belirgin bir radikallik yoktu. Devrimci anlayış yoktu. Çok belirgin değildi. Müslümanların anlayışları düzene karşıt olsa da düzeni ıslah yönündeydi. Ancak 1979 yılındaki devrim İslam'a karşıt düzenleri ıslah ederek düzeltmeyi amaçlayan, Müslümanlar üzerinde büyük bir etki yaptı. Ülkemizde Müslümanlar sağ partiler içinde kendilerini var kılarken Erbakan'ın siyasi hayata girmesine yeni bir boyut kazandı. Erbakan geleneksel tarikatçı sünni mezhebini esas alan anlayışıyla toplumdaki düzene karşıt Müslümanların sesi olarak çıktığında onu devrinci boyuttan değil düzeni ıslah boyutundan konuya baktığını görüyoruz onun. Müslümanlar devlet içinde ne kadar etkin olurlarsa o kadar düzen de değişiklik yapabileceğine inanan bu hareket, kendine inanç sağlayıncaya kadar düzenin İslam yasaları dışındaki anlayışları yasalarına uyguladılar. Halbuki Müslümanların bu tür davranışları ne İslam'ın özüne ne de Resul'ün sünnetine yani örnekliğine uygun değildi. Müslüman ülkelerde hilafetin mülgasından sonra Kur'an'a yöneliş hareketleri başladı. Hilafet dönemlerinde de Kur'an'a yönelişler vardı. Ama hilafet dönemindeki Kur'an'a yöneliş hareketleri İslam'a göre yönetim olduğunu iddia eden mevcut yönetimleri düzeltmek amaçlıydı. Osmanlı'daki Kur'an'a yöneliş hareketleri Osmanlı'yı düzeltmek amaçlıydı. Hilafet döneminden sonraki Kur'an'a yöneliş hareketleri ise daha çok Müslümanların bireysellikten toplumsallığa, toplumsallıktan devlete geçişini esas alan anlayışları bilinçlendirmekti. Hilafet dönemlerinde toplumdaki bilgi kirliliğini önlemek, toplumu bilinçlendirmek için oluşan mezhepler nasıl Arapça kelimeler ve terimler üzerinde ıslahlaştırma hareketi başlatmışsa günümüzde de Müslümanlar Arapça kelime ve terimleri kavramlaştırma hareketi başlattılar. Arapça kelimelerin, terimlerin ıslah anlamları kelimelere verilen dini anlamlardı. Yani o gün, geçmişte mezheplerin yaptığı şey, toplumda kullanılan ayetlerde geçen Arapça kelime ve terimler, lügat anlamlarından çıkarılarak, dinde nasıl anlaşılmalıdır sorusunun cevabı olarak ortaya koydular, ıslah anlamlarını. Günümüzde de kavramlar üzerinde duranlar, aynı mantıkla kavramlaştırma yaptılar. Bugün ayetlerde geçen şu kelimelerin, şu terimlerin kavramı budur dediğimizde yapılan şey kelimelere, terimlere dini tanım getirmekti. Mantık ve amaç olarak ıslah ve kavramlaştırma aynı noktadan hareket etti. Bunu kavramayan bazı Müslümanlar ıslah anlamlara karşı çıkarken kavram anlamlarını yüceltmeyi, kutsamayı öne çıkardılar. Aslında dikkat edilirse Allah'ın ayetlerini toplumun anlayacağı dil ile yani toplumun konuştuğu halk diliyle indirdiği esası dikkat edilirse bu ıslahlaştırma ve kavramlaştırma halkın dilinden kopmak olarak karşımıza çıktı. Halbuki kesin olarak biliyoruz ki hem ıslah hem de kavram anlamları toplumun anlayacağı dil değildir. Islah Müslüman bilim adamlarının dilidir, halkın dili değildir. Kavramlar ise İslam'ı dava edinenlerin dilidir, halkın dili değil. Dolayısıyla her iki kesimde kavramlarla topluma inen kesimde, ıslahlarla topluma inen kesimde ayetleri halkın diliyle anlatma yerine kendi dilleriyle anlatmayı amaç etmişlerdir. İlk çıkışları amaç olarak güzel gibi görünse de bir dönem sonra ıslahlar ve kavramlar ayetlerin önüne geçmiştir. Ayetlerin anlaşılması için yapılan bu çalışmalar bir müddet sonra ayetlerin anlaşılmasına engel olarak karşımıza çıkar. Akıl etmenin uzantısı olan ıslah ve kavram anlamlarının din haline getirilmesi ne yazık ki Müslümanların yeni bir ehli kitaplaşmasının önünü açacak gibi görünüyor. Müslüman ülkelerde henüz Müslümanlar, ayetlerin ve Resulün pratiğinin ortaya koyduğu öz doğrultusunda müminleşemediler. Müslüman toplum olamadılar. Kur'an merkezli olmayan oluşumlar, insanların egemenliğinde genişleyip çoğalırken, Kur'an merkezli olanlar, amip gibi bölünerek ayrıştılar. Geçmişte ıslahlaşmayı hedef alanlar, ayetlerdeki kelimelerin anlamları üzerinde oynamanın önüne geçme için yola çıkmışlardı. Günümüzde de kavramsallaştırma üzerinde duranlar aynı gayeyle yola çıktılar. Ancak amaçlar hep tersine gerçekleşiyor. Özellikle Kur'an merkezli Müslümanlar afaki bir şekilde birbirine tezat, birbirini öteleyerek karşıtlarını kafir sapık ilan ederek küçüldükçe küçülüyorlar. Sanki her biri kendi kulelerinin sağlamlığına inanarak karşıtlarını din dışında bırakıyorlar. Çoğu zaman rastladığım gerçek, birleştirici, bütünleştirici dil kullanmak yerine ayrılıkçı, öteleyici, hakaret dili kullanarak arınılacağına inanılıyor. Halbuki Resul'ün dilinde öteleyici, ayrılıkçı, hakaret dili yok. Allah ayetlerinde aklını, muhakemesini, iradesini kullanacak Müslümanların aralarında işaret ederek, Bütünleşmelerini, güç oluşturmalarını, böylece hakkı ve adaleti gerçekleştirmelerini isterken, Müslümanların istişare dışına çıkıp paramparça olmaları manidar. Görünen o ki, henüz Müslümanlar Allah'ın ayetinde belirttiği gibi daha azgın topluluklarla terbiye edilmeye devam edilecekler. Ve Müslümanlar ayetlerin birleştirdiği insanlar olmaktan, Çıkıp topluluklar olmaktan çıkıp siyasetçilerin birleştirdiği Müslüman topluluklar olmaya devam edecekler. Sonuç olarak konuyu şöyle bağlayabiliriz. İslam ve Müslümanları birlikte el aldığımızda İslam'ı merkeze oturtmalıyız. Mesela matematik hesabında sayıların sıralanışı var. O merkez. Ne o? Sıfır. Bizim rakamlara bakışımıza göre sıfırın sağında sıralanan rakamlar artılar olarak devam eder. Sıfırın solundaki rakamlar ise eksiler olarak devam eder. Artılara olumlu gelişmeler dersek, Müslümanlar merkezdeki İslam'dan hareket ederek sağında olumlu gelişmeler sağlayabilir. Aklederek, fıkrederek, düşünerek geliştirebilirler ama orada İslam durur. O değişmez. Onun üzerine hiçbir şey yapamazlar. Oradan kaynaklanarak kendilerini değiştirebilirler, geliştirebilirler, bütünleştirebilirler. Bunun sırrı ayetlerde ifade edilen akıl etme, muhakeme kurma, gerçekçi olarak adil bir şekilde fikirler üretip kararlar vermesidir. Eğer Müslümanlar istişare yoluyla, birbirlerini akıl etmeleriyle, muhakeme kurmalarıyla ve adil kararlarıyla yararlandırırlarsa Müslümanlar güçlenir. Birlikten kuvvet doğar anlayışı gerçekleşerek Müslümanlar yeryüzündeki İslam'ı hakim kılar. Adaleti öne çıkarırlar. Böylece Allah'ın ipi olarak ifade edilen merkezdeki İslam, bütün artı sayıları kendinde toplar. Artık sıfırın sağındaki bütün rakamlar yani bütün Müslümanlar, Müslüman Müslümanların bütün olumlu kararları, kararlarıyla birbirlerini desteklemeleri ne kadar çoksa, ne kadar artmışsa, ne kadar keyfiyeti merkezdeki İslam'dan kaynaklıysa o kadar yeryüzü adalet bulur. Tabi bunun tersi de söz konusudur. Müslümanlar sıfırın solunda eksiler olarak artabilir. Müslümanların akıl etmeleri, muhakeme kurmaları, olumsuz kararlara dönüşüp Müslümanlar istişareden uzak, her kararlarıyla birbirlerini yiyen, birbirlerinden kopan, amip gibi Binlerce, milyonlarca, milyarlarca bölünerek sıfırın gücünü yansıtamazlar. Güçten düşer, güçlü olan kafirlerin egemenliklerine girerler. Yeryüzünde köle olarak yaşarlar. Tıpkı bugünkü gibi. Unutmayalım ki Müslümanları bir araya getiren her dil, her uslup, her akıl etme, her muhakeme kurma, fikir üretme Müslümanları güçlendirir. Bir araya getiren. O İslam'a uygundur. Allah'ın ayetlerinde ifade edilen Allah'ın ipinde yani İslam'da toplanmalıdır. Aksi ise, yani akıl etme, muhakeme kurma, fikir üretme, Müslümanları ayrılıklara itiyorsa, en ufak bir görüş ayrılığı Müslümanlar birbirine düşüyorsa, birbirini sapık kafir olarak niteliyor ise, her konu Müslüman arasında tartışmaya, çatışmaya dönüşüyorsa, bütün bu eylemler, İslam'a aykırıdır. Allah'ın ayetlerinde yasaklanan şeydir. Böyle bir durum Allah'ın Bakara Suresinin 213. ayetinde belirttiği gibi insanlar bir tek ümmet idi. Sonra Allah müjdeleyici ve uyarıcı olarak peygamberlerini gönderdi. İnsanlar arasında anlaşmazlığa düştükleri hususlarda hüküm vermeleri için onlarla beraber hak yolu gösteren kitapları gönderdi. Ancak kendilerine kitap verilenler, işte geçmişte Yahudiler, geçmişte Hristiyanlar ve Bizler, Müslümanlar apaçık deliller geldikten sonra aralarındaki kıskançlıktan ötürü dinde anlaşmazlığa düştüler, araya nefisler girdi. Bunun üzerine Allah iman edenlere üzerinde itirafa düştükleri gerçeği izniyle gösterdi. Allah dilediğini doğru yola iletir, ifadesiyle karşı karşıya kalabiliriz, geçmişte kaldılar, bugün biz de kalabiliriz. Dikkat ederseniz, sıfır rakamının sağında ve solunda oluşan tüm rakamlar sıfırı etkileyemezler. Ama sıfır rakamı sağındaki, solundaki bütün rakamlara anlam kazanır. Kiminin artı yani olumlu değerlendirmesine, kiminin eksi yani olumsuz değerlendirmesine ölçü olur. İşte İslam sıfır gibi insanlığın merkezindedir. Bütün gelişmeler onun etrafında olur. Onun etrafındaki bütün gelişmelere İslam diyemeyiz. Merkezdeki İslamla hiçbir alakası yoktur. O merkezdeki İslam, eksi ve da her şeyi etkileyebilir ama etkileyen İslam, etkilenen insanlardır. İnsanlar eksi ve olarak İslam'ın etrafında çoğalabilirler ama onların çoğalması ne İslam etkiler ne de İslam'la bütünleşir. İnsanlar İslam ile inançları, eylemleriyle ölçülürler. Kiminin kitabı sağından kiminin kitabı solundan verilir. Allah hepimizin kitabı sağından verilenler olmayı nasip etsin inşallah diyelim. Tabii bunun için yapacağımız tek şey akıl etmelerimiz, muhakeme kurmalarımız, irademizle karar almalarımız, istişarelerimiz ile Müslümanların birliğine güçlenmesine yönelik olmalıdır. Bu konuda şeytanın tüm saptırmalarına, içimizden yükselen tüm olumsuz isteklere hayır deyip Allah'ın ipinde toplanmayı amaç edinmeliyiz. Ancak o zaman Müslümanlar olarak yeryüzündeki seyri seferimizi biz de yüzümüzün akıyla tamamlamış oluruz. Rabbim hepimizi doğru yolundan ayırmasın ve bize daima ilminden nasip ederek ilmimizi, irfanımızı artırsın, izanımızı korunumuza yardımcı olsun inşallah diyerek burada bu sunumu tamamlıyorum hakkımızı helal edin sanıyorum bir 14 dakika geçtim